Eşimde idrar sondası var. Her namazda sondayı boşaltmak, e, abdest tazelemek, e, abdestin tazelemesi durumunu gerektirir mi? Ankara'dan Sebahat San demiş hocam. Evet. Bu gibi hastalar, e, böyle idrar soru olan hastalar özürlü konumundadırlar. Yani bunlar namaz vakti girdiği zaman namaz vakti girdiği zaman abdestini alacaklar. İlla idrar sonrasını boşaltmaya idrar torbasını boşaltmaya gerek yok. Stomalı hastalar diyorlar bu tür hastalara. Onlar da dahil olmak üzere bunların idrar torbalarını boşaltmalarına gerek yok. Çünkü bunlar zaten özürlüdürler. Bunların yapacağı şey bir namaz vakti girdiği zaman abdestlerini almak Diğer namaz vaktine kadar efendim bunlar özürlü oldukları için o idrar torbasında o idrar kalmış olsa bile bunların kılmış oldukları namaz geçerlidir. Aldıkları abdest kılmış oldukları namaz geçerlidir. Okudukları Kur'an efendim geçerlidir. Endişe etmelerine gerek yok.